Su dursa da, gün dursa da kan durmuyor, hep akmada. Yer duysa da, gök duysa da küfür bakmaz bu feryada. Ey şehsait, ey şehşamil, torunlarınız kıyamda eğilmeyiz düşmanlara, kanlarımız göl olsa da. hor çalanan diri yanan her taraf kan yürek dayan uyan sana ey müslüman aleyhine işler zaman bak düşmana kinli sana doymaz kana buna inan müslümansan inanan san düşman vurur vurmasan da Aç tarih sayfalarını, bak oyunlar hep aynıdır. İrkilsene, bak etrafa, akan kan mümin kanıdır. Birleştirilmiş kafirler hepsi senin düşmanındır. Dinini terk etmedikçe onlar gibi yaşasan da. Niçin kan aksın Bosna'da, Çeçenistan niçin yansın? Hacikistan, Keşmir, Lübnan, Cezayir Kufre mi kalsın? Kürdistan'da Hizbullahilerin kanları mı aksın? Merhamet etmez ki kafirler Ağlasan da, sızlasan da Tüm İslami kıyamlarda bayramdır düşmana nifak Kürdistan'da Hizbullah'ın düşmanına birkaç uşak Biz küfürle savaşırken cezaya oldu müstahak Küçülür haset edenler büyüklük taslasalar da Yağmur yağınca kurumuş bitkiler bile canlanır Ovalarda yaylalarda çiçekler coşup şahlanır Bu gaflet uykusundakiler acep ne zaman uyanır Uyansalar biz razıyız ...biraz daha kan aksa da.